KAMUSLA GÜREŞ Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternativ bir Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternativ bir sözcük çalışması.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 Evet, ben bu programın destekçisi Gülsen Ergen Genç'e teşekkür etmek istiyorum önce. Hı hı. Gene Kamusla Güreş Twitter adresimizle Kamusla Güreş mail adresimizi hatırlatıyorum. Evet, Gmail olacak. Gmail evet.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 İki, biber gazında bulunan oleoresin capsicum etken maddesine bağımlılığı olan bireylerin bu alanda devlet yardımı alma amacıyla katıldıkları eylemler. Bir daha söylesene şu etken Demiş. maddeyi. Oleoresin capsicum. Oleoresin kapsikum. Güzelmiş. Evet, Latincesi sanırım. E, muhtemelen.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 Hayvanlara da, zarar görmek. Evet, doğaya, kadınlara evet. belli haklar verilmemesini, ya da oy hakkı, renk üzerinden. Tabii renk üzerinden ayrımcılık. Dolayı. Yani artık neremize kadar geldi bilmiyorum da, vazımızı geçti, kafamızı da geçti. Yani haksızlık silsileleri. Etnik kökenden dolayı. Yani şehire insanı. Ah ha, evet ve bir de etnislerin ne kadar çok olduğunu düşündüğünde her biri için birer belki yürüyüş.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 eee ilk eylemlerinden bir tanesi işte metro projesini beyaz boya ve sis bombalarıyla protesto ediyorlar. Hı. Hmm. Peşi sıra eee bu yeraltı hareketi eee söylem yerine hep somut eylemi tercih ediyor. Bu da hani üzerinde durulabilir noktalardan bir tanesi aslında.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 E, uyuşturucu konusunda özellikle ağır ve sert uyuşturucular konusunda bilgilendirme süreçleri e, yaşanıyor. E, en hoşlarda, hoş olanlarından bir tanesi biyolojik beslenme ağları kuruyorlar ve ağaç, ağaçları e, tarihsel anıt ilan ediyorlar. Yeah. Çok güzel. Evet, evet. Araçların kent dışına çıkarılması ve bunları yerine on bin beyaz bisiklet dağıtılması görüşünü ortaya atıyorlar. Amsterdam'a gitmiştin galiba hani orası Gittim. böyle bir bisiklet cenneti. Tamam. Öyle... 80 yaşında şu te teyzeler bile bisiklet üstünde nasıl duruyor falan diyoruz diye geçiyor gidiyor yanında. Ben yanımda. bisiklet parklarını gördüğüm zaman şaşırmıştım evet. yani böyle devasa bisiklet parkları. Evet, on binlerce. evet.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 68 olaylarında çok hmm. genellersek, sen demiştin dünya çapında belki herkes aynı sebepten sokağa çıkmıyor ama hani Her gençler... Her coğrafyada farklı amaçlar olabiliyor ama genelde gençler ve sistem karşıtı değil mi 68 hareketi? Evet. Tamam. Yani Tabii kimilerinin beklentisi daha farklı olabiliyor. kimileri işte barış özgürlük amaçlı, kimileri işte sosyalizm amaçlı. Hak alma ama. falan, Hı -hı. feminist eylemleri. Senin gene geçen dönemki programlarımızından programlarımızdan birinde işlediğin bu suffrajetler, özellikle Hı -hı -hı. İngiltere'de 1800lerin sonunda Kadın e, ile Bayağı da hapise atılıyorlar, açlık grevleri, oy haklarını almak için Hı -hı. eylemler yapıyorlar. Daha değişik İspanya var değil mi? İspanya İspanya'da Evet. Müzadesi. Dünyanın her yerinden İspanya'da cumhuriyetçilere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 Doğru. Gezi süreciyle ilgili senin notların olacaktı. Bir bakalım istersen. Doğru. Geziyi de sebeplere bakarken konuştuğumuz aslında şehir planlama ve çevre sebepli bir ilk adım atılıyor. Hatta Sarı Süreyya Önder nefes hakkı diye tırnak hmm. içine almış bunu. Sonra uygulanan şiddetten ötürü gittikçe büyüyen halk topluluklarıyla bambaşka bir hal alıyor. Bu arada sokağa çıkıp eylem yapana ya da protestosunun rahatsızlığını dile getirene... Çapulcu mu denir soru işareti de Hı -hı. doğuyor. Gezi ilginç bir biçimde kendi dilini, sanatını, mizahını yaratıyor. Kahrolsun bazı şeyler. Kahrolsun bazı şeyler. E, duvarlarda e, olsun, pankartlarda, dövizlerde olsun. Gerçekten çok e, zeki ve ironik bir söylem. Hatta şimdiye kadar alışmadığımız e, saldırgan, slogancı ifadelerin dışında bıyık altından gülen. E, bir de sanatı var. Piyanolar çalındı, korolar, şarkılar, e, tiyatrolar yapıldı. Evet, şöyle kuşakla ilgili tartışmalar çok vardı. O da ilginçti. Gezi evet. sürecinde. Evet. Hani apolitik olarak nitelendir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 Sokağa çıkış vardı e, Darbe girişimi ardından Liderin sokağa çıkın deyişiyle beraber Sokağa çıkıldı ve evet. askerle Karşılaşıp Halk Nasıl bir reaksiyon gösterdi Birinde daha hani dediğin gibi ikinci 15 Temmuz darbesiyle ilgili olarak Liderin söylemiyle e, Halkın sokağa dökülmesi e, Silahlarla zamanda, karşılaştılar evet. Can veren bir sürü insan oldu Keza Gezi'de de bu sefer Polisle aynı şekilde karşılaşıp Can verenler oldu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 Ee, bir de Bapu da deniliyor biliyorsun. Bu da Gujaratça Bilmiyorum. baba demekmiş. Gandhi'nin doğduğu gün olan 2 Ekim dünyada Birleşmiş Milletler tarafından şiddete hayır günü olarak hani kutlanıyor. Bu da ha, öyle neymiş. meşhur bir tuz yürüyüşü var 400 kilometrelik. Ha, bu Satyagraha mı? Evet. Tuz yürüyüşü şimdi. bu Britanya'nın e, Hindistan'dan almış olduğu tuz vergileriyle ilgili Hı -hı. olarak bir protesto sonucunda Hı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 Orada iççiler artık ne kadar sürelerde çalıştıklarınına göre 8 saat günde 8 saat için olması için eylemler yapıyorlar. İstekleri 8 saat yani. Evet 8 saat uyku, 8 saat işte çalışma, 8 saat de boş zaman. artık nasıl bir haksızlıkla, mağduriyetle karşı karşıyızlar? Eee <gülüyor> Chicago'da 1 Mayıs gösterisi düzenleniyor. Burada bir merkezi işçi sendikası var. Bunlar anarko sendikalist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 Altı polis memuru anarşistlerin patlattıkları bomba ile yaşamlarını yitiriyor Hı. ve yedi militan da yargılanıp idam cezası ile ce cezalandırılıyor. Hı.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 Hänsyns värde är allt jag har för att ta ditt hjärta